desteği için açık radyo deicisi Kemal Bozda teşekkür ederiz bu sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümmen Yrçak Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Geçen hafta Madrid'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP25'in altıncı gününde yok oluş isyanı aktivistleri zirvenin gerçekleştirildiği Madrid'i blok etti. İşte iklim aktivistleri Madrid'in en büyük alışveriş caddesi olan Gran Via'yı öğleden sonra iki saat boyunca kapatarak iklim krizine karşı acil eylem çağrısı yaptılar. Madrid iklim buluşmasını açık radyo programcısı ve Yeşil Gazete yazarı Ümit Şahin'in videoları ve haber ...günü gününe takip ediyoruz. İklim karşıtı hareketleri geçtiğimiz Ağustos ayında İrlandalı müzisyenlerin öncülüğünde... ...tüm dünyadan müzik sektöründen çok sayıda destek geldi. İşte müzik acil durumu ilan ediyor, metni yayınlandı. Türkiye'den de 11 müzisyen ve müzik sektörü bileşeni imzalarıyla kampanyaya destek verdiler. Babil'den sonra programı da bu destekçiler arasında yer alıyor... Programa Britanyalı müzik grubu Coldplay'den dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Hafta sonu için ilahi. Coldplay grubundan Chris Martin geçtiğimiz günlerde BBC News'a İngiliz grubunun yeni albümleri Everyday Life'ı tanıtmak için karbon sıfır bir tura çıkmayı beklediklerini söylemişti. Haberi Yeşil Gazete'de okumuştuk. İşte Martin bir sonraki turumuz çevre dostu bir turun mümkün olan en iyi versiyonu. ...olacak, işte karbon nötr olmasaydı... ...hayal kırıklığına uğrardık... ...bu noktada çok büyük turlar yaptık... ...bunu nasıl tersine çeviririz... ...buna odaklanacağız... ...diyordu bu haberde... ...bugün programda... ...bir konuğum var... ...Karetta Yayıncılık'tan... ...sevgili Murat Yiğici... ...aslında epey bir süredir konuşuyorduk... ...radyoya, programa davet etmeyiz... ...ama bugüne kısmet oldu... ...bugün birlikteyiz, hoş geldiniz... Merhabalar, hoş bulduk... Yani geçtiğimiz yılın küresel çapta bana göre en önemli e, hareketi çocukların işte Greta Thunberg önderliğinde başlattığı bu cuma e, okul grevleri eylemleri oldu. İşte dünyanın 150 ülkesinden milyonlarca çocuk gezegenin geleceği için büyükleri işte karar vericileri uyarmak için inisiyatifi ellerine aldılar... Siz de Gezegenimi Seviyorum dizisiyle çocukları sorumluluk almaya davet ediyordunuz. İşte hatta şöyle bir metin vardı onu buradan izninizle okumak istiyorum. Dünya ısınıyor işte hava kirli çöplerimizi nereye sığdıracağımızı bilemiyoruz işte her gün pek çok canlı türü yok oluyor şayet altı buçuk milyar dünyanın hepsi benzer tüketim alışkanlıklarına sahip olsa iki gezegene daha ihtiyacımız olurdu öyle çok tüketiyoruz ki. Ama hemen umutsuzluğa kapılıp her şeyi olduğu gibi bırakmayı düşünme çünkü tüm bunlara rağmen tek başına sen bile insanoğlunun neden olduğu bu çevre felaketlerine e, suç ortağı olmayı reddedebilirsin. Yapacağın en küçük katkının bile ileride büyük farklılıklar yaratacağını unutma. Dünya için harekete geçme sırası sende. ...diye onlara bir davetiye çıkarıyordunuz yani bir anlamda. Yani bu kitapları yayınlarken... ...2030'da bu davete böylesine geniş çapta bir cevap geleceğini tahmin etmiş miydiniz? Ne zaman yayınlamıştınız bu kitap serisini? Ee, aslında bu birazcık tabii Karetta'nın e, karakteriyle doğru orantılı evet. bir e, yayın e, gezegenimi seviyorum. Çünkü biz genelde yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz ve hı hı. belli bir... İsyan demeyelim ama belli evet. bir tepki koymaya çalışıyoruz. Çok bu 2005 yılında biz 2005. E, Fransız bir yayıncı ile karşılaştık. Evet. Onlar bu kitapları yapıyorlardı. Fransa'dan e, Türkiye ithal ettik. Dedik ki ya sizin çocuklarınız bunları mı okuyor? Ne kadar çünkü içinde çok ciddi anlamda e, ağır yazılar var. Yani biz çocuklarımıza genelde kitap yazarken biraz daha kelimeleri seçiyoruz ve diyoruz ki yani çocuk dili olsun. Halbuki öyle bir hı hı. şey yok. E, yurt dışında çok ciddi anlamda ağır metinler var. Hı hı. Bu gezegenimizi seviyoruz. E, kitaplarıyla tanıştığımızda da biz şaşırdık. Dedik ki nasıl ya siz bunları mı çocuklara veriyorsunuz? Dediler ki çocuklardan başlar bütün değişim. Kesinlikle. E, biz de bir çılgınlık yapıp açıkçası Türkiye'ye seriyi getirdik. Hı hı. İlk geldiğinde tabii biraz e, gerçekten erken gelmiş bir seriydi. Çünkü biz diyorduk ki hı hı. E, suyu çok harcamayın e, ya da tüketimi abartılı bir şekilde yani ihtiyaçlarınızı tabii karşılayın ama ihtiyacınız olmayan şeyleri de biraz daha dikkatli kullanın. Enerji meselesi, e, yine, enerji meselesi yine çok doğru. Hı hı. Yani aslında burada da herkesin yapabileceği bir şey var ve bunlar gerçekten çok zor şeyler değil. Hı hı. Odadan Kesinlikle. çıkarken ışığı kapatmak aslında bizim büyüklerimizin hı hı. yıllarca bize söylediği şey. Kesinlikle. Biz e, nesil olarak odadan çıkarken ışığı kapatırdık. Hı hı. E şimdiki nesil kapatmıyor. Ee, ama kapatabilir. Ya da ne bileyim işte dişlerimizi fırçalarken hı hı. Musluğu e, suyu bırakadık. musluğu kapatırdık. Hı hı. Ama şimdi ben iddia ediyorum asker ocaklarında bile bu şey verilmiyor. İnsanlar tıraş olurken suyu açık bırakıyor. Hı hı. Ya yapar, çok ufak mı? tefek şeyler yapılabilir. Ben e, bu seriyi yayınlamaya başladıktan sonra çok farklı geri bildirimler aldım. Okullara da zaman zaman gidiyoruz. Hem seri tanıtımı için hem diğer hı hı. kitaplarımızın hı hı. nasıl hazırlandığını genç nesillere aktarmak için. Orada çok e, sevdiğimiz böyle ikinci üçüncü sınıfa giden bir arkadaşımız şey dedi bize. Ben artık sakızımı kağıda sarıyorum. Dedim ki ya ama çok güzel ama nasıl? Dedi ki sizin kitaplarınızda gördük. Çünkü dedi, sakızı her kağıda sarmadan sokağa atarsak bir kuş onu yiyebilir hı. ve boğazına takılabilir. Şimdi biz tabii e, genelde yayıncılar yaptığı işi çok severek yapan insanlar. Evet. E, fakat bunun hangi noktada kime ulaştığını çok ölçemeyen hı -hı. bir, ölçlemeyen bir iş. Yani evet. şu anda bizi kim dinliyor bilmiyoruz. Hı -hı. Belki söylediğimiz bir laf birini etkileyecek. Ama Kesinlikle. ben o an şeyi anladım. Yazdığınız ser kelime çok önemli. Ve o küçük dediğimiz o yeni taze beyinler bu bizim verdiğimiz mesajları daha iyi algılıyorlar. Hı hı. E, ben inanıyorum ki bu seriyle biz e, genç arkadaşlarımızın suyu, enerjiyi e, çok daha Çık iyi petimi, kullandıklarını, yani, tüketimi çok petimi. daha aza indirdiklerini hı hı. E, ve o yolda bir onlara destek olduğumuzu inanıyorum. O yüzden seriden biz çok memnunuz e, sağ olsun. E, ...yayın dünyası da... ...okurlarımız da çok iyi tepkiler veriyorlar. Çok güzel. Ne kadar oldu Karetta'nın... ...kurulu? sek şey aslında... ...alanda ee, faaliyet e, gösteriyor. Evet Sırf aslında değil. Karetta... Çok farklı şeyler yapmaya çalışan bir e, yapı evet 25 seneden fazla Açık oldu. Radyo'da Bugün. bu yıl 25. yılında. Ne kadar güzel. Yani, yani harika. Tebrik yaşadık, ederiz. Sayılırız. Evet biz de öyle size. Yani zor evet şimdi ben tabii hep şey diyorum bu yırt dışında independent dedikleri Hı -hı. yani Türkçesi bağımsız bunun ama. Evet. Türkçesi tam bağımsız olarak Hı -hı. bence çevrilmemeli. Türkçe hani bazı konularda eksik ya Hı -hı. ben ona hep şey diyorum 3B. Hı -hı. Yani hem bağımsız olacaksınız hem bireysel olacaksınız hem butik olacaksınız. karette de biraz öyle bir yapıya sahip. Evet. Ee, bunu söylerken de tabii büyük sermaye gruplarının e, yayın evleriyle hı hı. yayın evlerinin bağımsız olmadığını söylemek istemiyorum asla. Tabii. Sadece bizim e, karar mekanizmamız çok daha çabuk. Hı hı. Gidiyoruz beğendiğimiz bir şey olursa önce düşünüyoruz Türkiye'de var mı yapabilir miyiz? Hı hı. Yapabiliyor olmak çok önemli çünkü evet. ne olursa olsun bu iş belli anlamda e, belli bir güç gerektiriyor maddi tabii. anlamda. Ama e, dediğim gibi ilk dikkat ettiğimiz yapabilir miyiz ve ...bunu yaparsak kime etkili oluruz? E, Karetta bu şekilde başladı... ...bu şekilde büyüdü. Çok, güzel. çok farklı... ...yayınları e, Türkçe'ye kazandırdık... ...o evet. konuda çok e, şey... ...severek yaptığımız Değil. şeyimiz ben çok... Karetta'yı herhalde bir 15 sene oldu... ...sizin şey... Yani ...benim arkadaşım Suat e, aracılığıyla... ...sizi tanıdım. O bir, bin bir film... E, ...kitabınızı o, edinmiştim... <gülüyor> ...işte sonra işte geçenlerde bana bin bir müzik yine ölmeden önce <gülüyor> evet. dinleyeceğiniz o kitabı yani, vermiştiniz. Bin bir serisi tabii Karetta'nın e, yaşam hmm. e, yolculuğunda çok ciddi anlamı olan bir yer çünkü bizi bir dönem bin bir Karetta diye tanıyorlardı. E, bin bir serisini biz ilk gördük gerçekten hayran çok olduk güzel. çünkü bin sayfa bir kitap renkli içinde bin bir tane filmin hmm. e, tanıtımı var kısa kısa çok kısa hmm. metinler ama çok güçlü metinler yani asla kısa ve boş değil aksine Kesinlikle. kısa ve çok dolu herhangi bir satırını bile atamıyorsunuz. Hı, evet. Hı. Yani popüler referans kitapları diye ben adlandırıyorum o Doğru. kitapları. Türkiye'ye getirebilir miyiz diye düşündük. Dediler ki aman aman sakın getirmeyin çünkü bir e, bu bilgilerin hepsi internette var. iki bunu yapmak çok pahalı. Hı. Türk halkı işte bu kadar kitaba para harcamayacaktır. E, e, pahalı bir ürün. Fakat biz dedik ki yani yapmamız lazım ya. Biz yapmazsa kim yapacak? Kesinlikle. Çünkü büyük hani benim o söyleyeyim büyük e, yayın evleri bu tip bu şeylere karar Hı -hı. verirken çok fazla karar mekanizmasından Doğru. geçmek zorunda ve günün sonunda yani yapmamız ve etmemiz lazım diyorlar Hı -hı. biz diyoruz ki yani bir kişi bile okusa bizim için faydalı bin biri getirdik adını da ölmeden önce görmeniz Hı -hı. gereken dedik e, herkes tabi karşı çıktı yani kitap yapıyorsun içinde ölüm kelimesi geçiyor evet. olur mu böyle bir şey <gülüyor> fakat biz şunu gördük e, bizden sonra bir sürü ölmeden önce serisi Hı -hı. ve ölmeden önce radyo televizyon programı çıktı evet e tabii ki ölümü hatırlatmak çok e, doğru değil belki ama işin içinde bir için espri var. var. Evet, evet. Yani daha sonra 30 saniye serisini getirdik. İşte seriden bir tanesi 30 saniyede felsefe. Hmm. E, 200 yıl 30 saniyeden. 30, 30 saniyede 200 yıl. Felsefe okuyan arkadaşlarımız kızdı. Yani biz dediler 8 yıl okuduk daha çözemedik. <gülüyor> 30 saniyede mi? Dedim ki yani kitabın başlığı bile bir felsefik tartışma. Tabii ki 30 yani. saniyede felsefe olmaz evet. ama biz bu seriyle ee, ...çok çok çok büyük kavramları ve korkutan kavramları insanlara yakınlaştırıyoruz. Evet. Asla tabii ki yani yıl okusanız felsefeyi çözemiyorsunuz. Kesinlikle. Aynı cümleyi 5 e, yıl arayla okuduğunuzda zaten farklı bir sonuç çıkıyor. Evet. Felsefenin özü bu. Ama biz e, şunu yakaladık. E, i̇nsanlar bu kavramlardan korkmasınlar. Severek yaklaşsınlar. Gezegenimizi seviyoruz serisinde de öyle. Çevre çok çok büyük bir kavram. Ee, insanların genelde girmek istemediği bir kavram. Çünkü diyorlar ki hangi bir tarafından tutacağız? Biz de diyoruz ki önce odanın ışını kapatın, sonra suyu kapatın. 6,5-7 milyar insan var. Herkes bir damla Evet. ...tasarruf etse 7 milyar damla eder... ...ve biz evet. çok daha fazlasını edebiliriz... Kesinlikle. ...bunu da küçükler gerçekten çok iyi bas Doğru. başarıyorlar... ...o kitapları tek tek aslında konuşuruz ama... ...bir şarkı arası verelim mi siz bugün yanınızda müzikler de getirdiniz... Evet. ...şimdi sırada ne var ne dinleyeceğiz... ...şarlı ağzına buradan İer Ankor seçtim... ...ben aslında biraz şey Karetta'yı da anlatıyor... ...daha dün 20 yaşındaydım diyor... Evet. ...burada Şarlı ağzına var... de 27 yıl o kadar çabuk geçti evet. ki... ...yani kurduğumuz sanki dün kurmuşuz gibi... Evet. ...sanırım o da bu şarkının içinde sözlerde de var... Hayata tutkuyla asıl, asılmakla doğru orantılı. Doğru. Bu kayıt şey 2015'te Erivan'da yapılan bir konser kaydı. Ee, o zaman dinliyoruz. Evet. J'avais Je le temps. Et jouer de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets Qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoir Qui se sont envolés Que je reste perdu Sachant les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en tas hier encore j'avais vingt ans je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir même de danser je n'ai fait je n'ai fait que courir Je essoufflé, ignorant le passé Conjuguant ton futur, je pressais d'aide-moi Toute conversation et donnais mon avis Que je voulais le bon pour critiquer le monde Avec désinvolture, hier yeah. J'avais vingt ans et j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, rien de vraiment précis que quelques rides au fond et la peur de l'ennui car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis. Par ma faute, par ma faute j'ai fait le vide Autour de moi J'ai gâché ma vie Et mes jeunes années Du meilleur et du pire En jetant le meilleur J'ai figé mes sourires J'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent À présent present, mais Şal Aznavur'dan dinledik. E, i̇sterseniz bu e, Gezegenimi Seviyorum serisi üzerinden devam edelim mi? Tabii. Mesela değil. bu Sürdürülebilir Kalkınma başlıklı kitapta şöyle diyor: İşte sürdürülebilir kalkınma anlayışı ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı sürdürülebilir olarak belirlemektir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, işte herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkan vermeye yöneliktir. İşte çevre dostu ve bilinç ...işte her bireyin sürdürülebilir bir hayat konusunda aktif olarak katılabileceği... ...şahane bir kitap diye tanımlanıyor kitap. İşte yani sürdürülebilir kalkınma için çevresel, ekonomik, insani ve politik yönlerden... ...nelerin gerektiğini ve nasıl katkıda bulunabileceği işte oyunlar... ...ilginç ve pratik bilgilerle anlatılıyor kitapta. İşte keşfet, anla, deneyimle, öğren ve dünyayı koru başlığıyla devam eden bir kitap... Biraz bundan ee, söz edebilirsek. Çünkü bu genel bir kaygı sürdürülebilirlik. E, evet sürdürülebilirlik aslında Türkçesi söylemesi çok zor ama evet. e, son zamanlarda çok çok gündeme gelen ve öne çıkan bir kavram. Çünkü e, ne olursa olsun tüketim toplumu size tüketmeyi evet. e, öneriyor. Ve Hı -hı. siz o tüketim toplumunun bütün herkesin tükettiği noktada tüketmeye devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Ama tabii sürdürülebilir olmadığı zaman bu tüketimin bir yere kadar gidecek. Çünkü Hı -hı. sınırlı sayıda kaynak var ama sınırsız tüketim, Asıl, yani eşya'nın tarihi. Geleceğimizi haykırı. tüketiyoruz. Zaten bu matematik ister istemez 10 tane elmanız varsa her gün bir elma yiyorsunuz bu onuncu günün sonunda doğal olarak bitecek bu çok basit bir matematik. Hı hı. Ee, sürdürülebilirlik de o zaman o yüzden son zamanlarda çok öne çıkan bir şey. Evet dünya son zamanlarda çok çok fazla gelişti. Yani çok basit bir örnek vereyim. Ee, bundan 20 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın evinde bulunan elektrikli eşyaların 2-3 katı bizim artık hepimizin evinde var. Büyük ihtimalle bu adamın ne çamaşır makinesi vardı, ne cep telefonu vardı, ne bir şey vardı hiçbir şey yoktu. Normal sıradan bir yaşam sürüyordu. Evet. O zamandan bu zamana gerçekten çok geliştik. Ama bu sürdürülebilir olmadığı müddetçe gelecekte bizi aynen şu deminki elma örneğinde verdiğim hı. gibi yani 10 tane elmanız var. E, onunla da bir seferde yerseniz zaten eninde sonunda aç kalacaksınız. Doğa da zaten matematik üzerinden yürüyen bir şey. Siz doğaya istediğiniz kadar kötü davranabilirsiniz. Size bir şey yapmıyor. İstediğiniz kadar ağaç, ağaç kesin. Ama bedelini ödersiniz. ödüyoruz işte bugün. değil 10 yıldan söz ediliyor evet. yaşanılabilir bir gezegen için. Yani Çocuklar siz, sokaklarda bugün. Tabi dere yatağına ev yaparsanız Hı -hı. eninde sonunda evinizi su basar. Ben bunu zaman zaman trafikle ilgili verdiğim örneklerde söylüyorum. E, evinizden geç çıkıyorsunuz. Trafikte 5 dakika kazanmak istiyorsunuz. Hı -hı. Her gün 5 dakika kazansanız işte haftada sabah akşam 10 dakika, 70 dakika kazanırsınız. Evet. Bunu topladığınızda belki de 5 yılda Hı -hı. kazanacağınız süre 2-3 saattir. Hadi bir gündür. Hı -hı. Evet. En ufak bir kazada o bir günün on katını verirsiniz. Aslında doğa da böyle. Doğa, Ağaç kesebilirsiniz. Bir yıl Hı -hı. çok eğlenceli olur. İkinci yıl çok eğlenceli Girdim, olur. Ev yaparsınız büyürsünüz. Hı -hı. Ama sonra doğanın size vereceği tahribat sizin ona verdiğiniz tahribattan çok çok daha fazla olur. Çünkü bu matematik. Doğru. Siz doğaya iyi davranırsanız o da size iyi davranıyor. Hı -hı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Patatesi şey atıyorsunuz toprağa. Hı -hı. Kendinden yetişiyor. Hı -hı. Yeter ki ona iyi davranın. Hı -hı. E, i̇şte şimdi insanlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Tabii ki Siyasi kimlikler bunu anlamak istemezler. Ee, yani biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. çok rahat görüyoruz çünkü hı hı. o halkına daha çok tüketmenin, daha çok üretmenin hı hı. E, hazır e, nasıl söyleyeyim evet. onu onu sürekli olarak Doğru. önerir. Evet. Çünkü o kolaydır. Daha çok üretirsiniz, daha çok tüketirsiniz ama öyle değil. Çünkü sınırlı sayıda kaynağımız var. İnsanlık bunu anlamak zorunda. Ve doğal kaynaklar da kesinlikle ve onların varlık olduğunu belki de artık e, şey evet. yapmalıyız yani Çünkü doğadaki canlıların e, e, da birer biz artık varlık olduğunu. Çok kısa sürede aya gidip e, ya da Mars'a gidip Hı. orada işte yaşama şansımız olmayacak büyük ihtimalle. Evet. Bu bilim kurgu da var ama Doğru. yani bu işte atıyorum 30 40 belki de 50 yıl belki de 10 yıl sonra olurum da bilemiyoruz evet. ama kısa sürede bugünden yarına olmayacak bir şey. Hı. O yüzden elimizde bir dünya var. Bu dünya hepimize yetiyor. Hı. Yeter ki ona iyi davranalım Doğru. ve tüketimimizi İsrafı kaçmayacak şekilde evet. e, yönlendirelim. Doğru. Şöyle bir şey var mesela bu Güney Ege'de işte e, Muğla, e, Denizli ve Aydın merkezli bir şey Ege hikayesi projesi var. E, sizin de bildiğiniz gibi şöyle diyorlar e, bu Geleceği Paylaş Sivil İniyatifi de bu şeyin içerisinde hikayenin e, değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş geride dururken biçimlendirip sahip ol, olabileceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. Gelecek için düşünmezsek bir geleceğimiz olamayacak. Kaygısından yola çıkan e, bir şey hareket bu. İşte geçen e, Cumartesi, Pazar günü Denizli'de bizi konuk ettiler. Yani sağ olsunlar e, Denizli'yi de tanıdık, çevreyi de tanıdık. Böyle bir hikaye e, işte e, ortak payda da geliştirmeye çalışılan bir hikaye var. Şimdi isterseniz bir şarkı arası daha verelim. E, sonra e, yine muhabbette devam edelim. iki muhteşem yorumcunun e, diyetiyle devam Kimler? edelim. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tamam. Cheek to Cheek. Tamam, Dinliyoruz. Heaven, I'm in heaven, And my heart beats so that I can hardly speak. And seem to find the happiness I see when we out together dance cheek to cheek yes heaven I'm in heaven and the kids that hung around me through the weeds Seems to vanish like a gambler's lucky streak <laughs> When we out together Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me Have as much Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my arms about you about you will carry me through yes heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek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 But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to 4.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Bugün stüdyoda bir konuğum var. Karetta Yayıncılık'tan sevgili Murat Yiğici ile yayıncılık, işte çevre meselelerini konuşuyoruz. Bu çocuklar için çıkardığınız Gezegenimi Seviyorum serisinde enerji meselesine de işleyen bir kitap var. Aslında günümüzün en büyük sorunu değil mi? Yani savaşların nedeni yani bir, tabii, ben, tabii yani enerji yani de bu... bizim çok e, talep gören e, kitaplarımızdan biri <gülüyor> enerji tabii ki çok önemli yıllarca biz fosil yakıtlar petrol petrol petrol petrol, petrol <gülüyor> dedik hatta aman petrol, canım petrol evet, e, bizim değil, neslinin önemli televizyon <gülüyor> şarkılarından biridir e, evet çünkü yıllarca petrol petrol petrol dedik ve başka bir şey yok zannettik <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam ilk elektrikli araba 2000'li yılların başında yapıldı. 2005'te hmm. tamamen çöpe atıldı. Çünkü dediler ki elektrikli araba yürümüyor. Şeyi çok az. Ama e, hepimiz biliyoruz ki teknolojik gelişmeler çok çok çabuk oluyor. Hatta Intel'in kurucusu Gordon Moore'un bir e, teorisi var. E, her 13 yılda bir ikiye katlar diyor e, elektrik. Her bir buçuk yılda bir hmm. ikiye katlar diyor teknolojik gelişme. Yani siz 0, 0,001 ile başladığınız teknolojik gelişmeyi... ...yüze çıkartmak için... 13 yıl sadece beklemeniz gerekir. Ee, biz bunu elektrikli araçlarda da görüyoruz. İlk başta 50-60 kilometre giderdi, 50-60 kilometre azda. 400 km, şimdi 400 kilometreye ulaştı, üstüne Hı -hı. üstlük. 10-12 tonluk kamyonları elektrikli yapıyorlar. Yakında uçak yapacaklarını söylüyorlar. Tabi ona biner mi insanlar bilmiyorum ama evet. <gülüyor> yine de yani yapacaklarını düşünüyorlar çünkü çok çabuk. Artık günümüzde. Hı -hı bir sürü ülke artık elektrikli olmayan arabaları üretmemeyi, ülkelerine sokmamayı, şehirlerine sokmamayı. Özellikle geliyor. dizel motorlu araçlar bir dizel süre sonra Avrupa'da kaldırılacak. Yıllarca biz dizel motordan kaçtık. Sonra dediler ki dizel çok daha iyiymiş. Çünkü benziniden daha az kirletiyormuş. Sonra öğrendik ki tersiymiş. hayır. Öyle değilmiş. Tam tersiymiş. Doğal olarak. Ama elektrikli de tabii çok ciddi anlamda bir gelişme var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında hı hı. insanoğlu çok yaratıcı ve her noktada her konuya çok çabuk adapte olabiliyor evet. ve her an çözüm üzerine çalışıyor. Çünkü Hı -hı. bizim beynimiz öyle. İçinde bulunduğumuz durumdan bizi eğer rahat bırakırlarsa çok rahat kurtulabilme e, becerisine sahibiz. Sahibiz. Ee, elektrik konusunda da daha doğrusu enerji konusunda da onlarca seçenek olduğunu fark etti dünya son 5-10 yılda. Tabii. Yani yeni enerji tabii kaynakları var. Rüzgardan, dalgadan Güneş aklınıza, hayalinize gelmeyecek bir sürü şeyden. Özellikle güneşten, Türkiye değil mi? Yani... Özellikle Türkiye. Türkiye tabii çok ilginç bir güneş şeydir. Çok, çok şanslı olsun. bir ülke. İnanılmaz. Her açıdan çok zengin. Hmm. İnsan kaynağı açısından çok zengin. Biz ne kadar e, içinde bulunduğumuz noktada kendimizi evet. zaman zaman değiştirsek de e, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani biz çok çok iyi bir ülkeyiz. Çok iyi bir halkız. Ama beyin güçü yaşanıyor son e, bir yılda özellikle. Evet çünkü Türkiye'de e, hani bir şey vardır. E, eğitimli adamı Hı -hı. biraz aşağılamak demeyelim de böyle biraz geriye atmak Hı -hı. gibi yani. ama okuyacaksınız ne olacak? Benim bir sürü arkadaşım var. E, kitap okumuyorum artık diyor. Diyorum ki ya neden işte okuyacak kitap bulamıyorum. E, peki e, ne bileyim klasikler var onları okudun mu? Yok. E, suç ve cezayı okudun mu? Yok. E, sefiller yok. E, e, mobidik? E, yok. E, şimdi sen bunları okumadan ...okuyacak kitap bulamıyorum dememen lazım. Ama çok ilginç bir şekilde tabii... ...insanlar artık okumaktan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Çünkü okumak eskisi gibi... <gülüyor> e, ...geçer akçe bir şey değil. Tam tersi okumamak sanki geçer akçe gibi. <gülüyor> i̇lginç bir şekilde son 15-20 yıldır... <gülüyor> ...dünyanın da Türkiye'nin de bizlere... ...bütün bildiklerimizin yanlış olduğunu... ...aslında doğrunun okumamak olduğunu... ...öğretmek gibi bir noktaya <gülüyor> geldi. Ama bu değişecektir. Çünkü <gülüyor> demin konuştuğumuz gibi... ...sürdürülebilir değil... Evet. yani siz eninde sonunda iyi eğitim almış bir doktora iyi eğitim almış bir mühendisi her konuda işini çok iyi yapan insanlara ihtiyaç duyarsınız Doğru. Ee, biraz konunun dışında olacak ama bir örnek vereyim hafta sonu bir maç seyrediyorum sahada 22 futbolcu var 22'sinin de işine saygısı yok çünkü yani e, topu iyi almıyorlar çok koşmuyorlar topu dışarı atıyorlar üzülmüyorlar halbuki yurt dışında Hani futbol çok öyle belki e, önemsenmeyecek bir şey. Çoğu insanın önemsediği, benim de hmm. bir dönem çok önemsediğim bir şey ama... Endüstriyel bir şey. Endüstriyel İlindadaki bir şey, şey. ama <gülüyor> yurt dışında o endüstriyel insanlar aldıkları paranın hakkını vermek adına... E, ...konsantre olarak o işi yapmak üzere çalışıyorlar. Evet. Bizde öyle bir şey yok. E, çünkü eğitim ya da işini iyi yapmak artık öyle çok... Hı -hı. övülecek bir şey, bir şey değil. Bir şey. Tam tersi işini iyi yapmamak sanki övülecek gibi gözüküyor ama değişecek. Bedelini Çünkü ama. sürdürülebilir değil. Eninde sonunda doğru. doğru yola girecek herkes. Doğru. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Ne var ee, sırada? Tabii ki e, yine bir düetle devam edelim isterseniz. Olur. Neil Diamond'la Barbara Streisand bu da ilginç bir şeydir. İkili tamam. hiçbir araya gelmemiş Hı -hı. ama bir DJ aynı tonda söylediklerini Hı -hı. E, görerek. Fark ediyor. Ve bu şarkıyı düet haline çevirmiş. Ha, tamam dinliyoruz o zaman. To love me, used to hate to leave me about forever but used to bees don't count anymore they just lay on the floor till we sweep them away and baby Oh. Murat Bey... ...az önce bu e, kitap... ...okumayan bir toplum olduğumuzdan söz ettik... E, ...bir de şey tabii... ...yani... E, ...tablete yapışık büyüyen çocuklar görüyoruz... Şimdi yani çocuk kitapları basıyorsunuz... ...yani bu... ...teknik... E, ...yani şey... ...internetteki bu... ...gelişim nasıl etkiliyor yayıncılığı... Ee, aslında tüm çocuklar dünyada, için kitap ne anlama geliyor bugün o hani sayfalarını karıştırıp okuyabileceği kitaplar yerine tableti niye tercih ediyorlar? Şimdi o, tüm dünyada hı. bu sorunun cevabı aranıyor aslında bir dönem e, çok ciddi anlamda e-kitap yükselişe geçmişti hı hı. ama daha sonra rakamlar gösteriyor ki son 3-4 yıldır Şu o anda... yükseliş artık durmuş ve hı. yatay seyrediyor hı hı. ve biz tekrar eskisi gibi belki de e, normal basılı kitaba döneceğiz hı hı. ben Türkiye'de açıkçası e, yeni nesil ...anne babaların çocuklarına daha çok kitap aldığını gözlemliyorum. Hı hı. O yüzden biz çocuk yayıncılığında da yine yapabildiğimiz kadar farklı ve e, değişik... ...daha eğlenceli ama aynı zamanda da öğretici şeyler hı hı. E, sunmaya çalışıyoruz. Sonuçta siz çocuğa didaktik bir şekilde bir şeyi önerdiğinizde... ...bunun onun kafasında hiçbir şeyi yok. Hiçbir karşılığı değeri yok, yok karşılığı hı hı. yok. Yani siz bir çocuğa e, işte yaramazlık yapma dememeniz lazım... Ama ona bir hayvan öyküsünde... ...yaramazlık yapmanın değil de işte daha iyi olmanın... ...daha iyi olduğunu anlatırsanız daha faydalı oluyor. İşte ezop masalları. Ezop masalları yapıyorsunuz İki bin evet. yıldır, üç bin yıldır falan Hı -hı. bu amaca hizmet ediyor. O didaktik yayıncılık... ...belki de işte Alice Harikalar Diyarı'ndayla... ...Lius Karun inanılmaz alem var yani. yıllardır tartışılan... <gülüyor> ...kitabıyla değişmiş. Çünkü o biraz daha farklı şeyler söylemeye başlamış. Ondan sonra yayıncılık da tabii değişmiş. Çocuk Hı -hı. yayıncılığı. Biz biraz daha büyük küçükleri büyük olarak görmekten yanayız. Çünkü... Ee, gerçekten küçük değiller her şeyi anlıyorlar evet. siz yeter ki onlarla konuşun hı hı. Ee, ama evet tabletin ya da cep telefonunun ya da bu interaktif diye nitelendirdiğimiz o yayıncılığın ne karşısında canım. durmak e, ancak ve ancak iyi öyküyle iyi çizimlerle dur olabilir diye Görsel düşünüyorum ben yani biz nesil olarak da biraz daha şanssız bir nesildik çok iyi kitaplar vardı ama teknolojik anlamda o kitapları basmak e, bizim mesela biz e, her zaman klasikleri okumaktan kaçındık. Çünkü evet. bizden önceki abilerimiz o klasikleri basarken daha küçük Punto, daha darara, e, kitabın sayfa sayısını azaltmak adına kitabı biraz daha böyle sıkışık hale getirmişler. Hı hı. Aslında öykü çok iyi ama öyküyü bize iyi aktıramamış o kitaplar. Hı. Biz biraz daha renkli, eğlenceli ve de konusu iyi kitaplar üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Her yayıncı gibi. Çünkü çocuklar herkes için çok değerli. Çok ee, i̇yi bir okur. Ee, tahmin ediyorum ki iyi bir yayıncı ...olmaya hı hı. çalışıyoruz... ...önce kendimizin seveceği işler yapıyoruz... Doğru. ...tabletlerin karşısında nasıl duruyoruz... Hı hı. ...onlardan çok daha iyi öyküler yayınlayarak... Peki dinleyicilerimiz... ...Kareta yayıncılığın ...kitaplarına nereden ulaşabilir... ...sosyal medya hesaplarımızı buradan bir... E, e, tabii yani karetakitap.com diye bir adresimiz var... ...oradan tamam. bütün kitaplarımızı alabilirler... ...onun dışında bütün e, yayın ev, kitap, evlerinde, kitap evlerinde... ...aynı zamanda internet kitap satan... ...bütün her yerde kitaplarımız var... Tamam. umarım beğenirler Biz de çok daha iyi kitaplar yapmak zorunda kalırız hı hı. çünkü bu bir zorunluluk yani evet. çıtayı belli bir yere koyuyorsunuz hı hı. daha yüksekini, daha iyisini daha iyisini istiyorsunuz her zaman hı hı. doğru bir şarkı daha dinleyelim mi Program ee, yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz tabii olur. ne var sırada ee, İsterseniz biraz daha böyle tepkisel bir şey üzerine tamam. The Vol albümünden bir şey dinleyelim Mother The Vol albümünde hemen tamam. hemen her şeye tepkili her şeyi sorgulayan ...kişi... Hı -hı. ...bu şarkıyı da bize Güzel. armağan etmiş. Aslında Babil'den sonra da genelde ben şey çalıyorum... ...işte halk şarkıları dünyadan ve... ...tabii Türkiye'den bu program böyle benim için de... ...bir <gülüyor> evet, ilk oldu ama çok keyifli. Çok sağ <gülüyor> olun. Dinliyoruz. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep. Right here under her wing She won't let you fly But she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm Sevgili dostlar bugün de programın sonuna geldik. Bugün Kareta Yayıncılık'tan sevgili Murat Yiğici konuğum oldu sağ olsun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı dinleyicilerimize? Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım daha çok okuruz. Umarım, Herkes daha çok okur. Umarım oksun. programın tekrarda mümkün. Her zaman bekleriz sizi stüdyolarım, çok teşekkür stüdyolarımıza. Eylesin. Sevgili dostlar yarın 10 Aralık Terra Madre Toprak Ana Günü işte Slow Food Hareketi tarafından 2004 yılında kurulan ve tarımdaki hmm. endüstriyel uygulamalara teslim olmayı reddeden, yemek kültürünün standartlaşmasına karşı sürdürülebilir tarımı, balıkçılık ve gıda üretimini küresel çapta yaymayı amaçlayan Toprak Ana, Terra Madre Ağı, 2008 yılından başlayarak her 10 Aralık gününü Dünya Toprak Ana günü ilan etti ve her yıl dünyanın birçok yerinde düzenlenen etkinliklerle bugün kutlanıyor. Yine 22 Nisan 2010'da Bolivya'da toplanan Dünya Halkları İklim Değişikliği ve Toprak Hakları Konferansı kaleme alınan Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi, bu gerçeğin küresel bağlamda farkına varıldığının kanıtıydı. İşte Bolivya hükümeti tarafından Birleşmiş Milletlere sunulan bildirge bugün edek 120 ülkeden 125 bin kişi tarafından imzalandı. Fakat henüz bu haklar Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından Toprak Ana'ya teslim edilemedi. Bugün programın sonuna geliyoruz. İşte programı destekleyen sevgili Kemal Bozda çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden buluşmak dileğiyle 10 Aralık Toprak Ana gününüzü kutluyorum. Hoşçakalın. Abil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Kemal Bozdağ'a teşekkür ederiz.